Aziz sıddık sebatkar kardeşlerim ve hakiki varislerim. Bu günlerde Risale-i Nur'a suikast edenlerin ve sizlere sıkıntı verenlerin haklarında bana verdiği bir hiddet neticesinde bedduaya teşebbüs ettim. Birden Isparta'ya kıyamadım. Kaç defadır niyet ettim. Isparta'daki iyilerin yüzünden suikastçılar kurtuldular. Kıyamadım. Beddua yerine Ya Rab, madem Isparta Risale-i Nur'un bir medrese-tüzzehrasıdır, sen oradaki fena memurları dahi ıslah eyle ve hüsn-ü akıbet ver dua eyledim ve ediyorum. Saniyen, bu günlerde, Salahaddin'in İstanbul'dan getirdiği habbe, katre, şemme, Hubat gibi arabi risalelere baktım. Gördüm ki, Yeni Said'in doğrudan doğruya harekât-ı kalbiyesinde müşahede ettiği hakikatlar, Risale-i Nur'un çekirdekleri hükmündedir. Zaten bunlar, Hem Şule ve Zühre Risale-i Nur'un arabi parçalarıdır. Onlar doğrudan doğruya benim nefsimin dersi olduğu için arabi ve kısa ibarelerle ifade edilmiş, başka adamlar nazara alınmamış. O zaman başta Şeyhülislam ve Darül Hikmet ağzaları ve İstanbul'un büyük âlimleri tahsin ve takdirle karşıladılar. Bunlar Yeni Saidin eserleri olduğundan Risale-i Nur'un edzalarıdırlar. Eski Saidin ise Arabî risalelerinden yalnız işarat-ül-i'caz, Risale-i Nur'da en mühim bir mevki almış. Hem her iki Said'in iştirakiyle bir tek Ramazan'da iki hilal ortasında tehlîf edilen ve kendi kendine ihtiyarım haricinde bir derece manzum şeklini alan ve işarat-ül-i'caz kıtasında 50- altmış sahife bulunan Türkçe olarak Lema'at namındaki risale dahi, Risale-i Nur'a girebilir. Ma teessüf bir nüsha elde edemedim. Herkesin hoşuna gittiği için matbu nüshaları kalmamış. Hem eski saidin ilmi mantık noktasında bir şaheser hükmünde bulunan gayri matbu, talikattan süzülen icazlı bir icazı harikada, mudakkik ulemaları hayret ve tahsinle dikkate sevk eden matbu Kızıl icaz namındaki risale-i mantıkiye, risalenin nurla bağlanmasına ve şaketlerinin alimler kısmının nazarına göstermek layık gördüm. Fakat çok derindir bugünlerde Feyzi'ye bir parça ders verdim. Belki bir zaman Feyzi kendisi başkasının da anlaması için dersini Türkçe kaleme alacak. Aziz Sıddık kardeşlerim, sebatkar ve hakiki varislerim. Bugünlerde, günlerde Risale-i Nur talebeleri hesabına gayet ehemmiyetli, endişeli bir suali manevi kalbime ihtar edildi. Sonra anladım ki, ekser Risale-i Nur talebelerinin lisan halleri bu suali soruyor ve soracaklar. Birden bir cevap hatıra geldi. ''Feyziye söyledim dedi hiç olmazsa icmalen kaydedilsin. Endişeli sual bu ahir zaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onunla ehli dalalet biçare aç ehli imanı derdi maişet içinde boğdurup hissiyatı diniyeyi ya unutturup ya ikinci üçüncü derecede bırakmaya çalışacak diye rivayetlerden anlaşılıyor. Acaba her şeyde hatta kahr azabında ehl iman ve masumlar için bir veç-i rahmet ve kader-i ilahi cihetinde adalet olduğu, bundan ne tarzda olur? Ve ehl iman, hususan Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı, iman ve ahiret hesabına ne cihetle istifade edip, nasıl davranacaklar ve mukavemet edecekler? El-Cevap Şu musibetin en ehemmiyetli sebebi, küfrân nimet ve şükürsüzlük, ve nimet ilahiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğundan adile hakîm nimetinin hususan gıda kısmının hususan hayat noktasında en büyük nimet olan ekmeğin hakiki lezzetini ve çok ehemmiyetli kıymetini ve nimetiyet noktasında fevkalade derecesini göstermekle hakiki şükre sevk etmek hikmetiyle Ramazan gibi riyazeti diniye riayet etmeyen şükürsüz insanlara bu musibeti verip aynı hikmet için adalet etmiş. ehl iman, ehl-i hakikat, hususan Risale-i Nur talebelerinin vazifesi, bu musibetli açlığı, Ramazan riyazeti diniyesinin tarzındaki açlık gibi vesile-i iltica ve nedamet ve teslimiyet yapmaya çalışmaktır. Ve zaruret vanesiyle dilenciliğe ve hırsızlığa ve anarşiliğe yol meydan vermemektir. Ve aç fakirlere acımayan bir kısım zengin ve bazı ehli maaş dahi, Risale-i Nur'u dinleyip, bu mecburi açlık hissiyle açlara merhamete gelip, zekatla yardımlarına koşmaktır. Ve nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden ve hevesat rezile ve tuğyanlara sevk edip sarhoş eden gençler dahi, Risale-i Nur'un irşadiyle bu hadiseden merdana istifade ederek, fuhşiyat ve günahlardan ellerini bir derece çektiği ve nefislerinin zevklerini ve pisliklere karşı galeyanlarını kırdığı vesilesiyle, taate ve hayrata girip o hadiseyi kendi aleyhlerinden çıkarıp lehlerinde istimal etmektir ve ehli ibadet ve salahat dahi ekser insanların aç kaldığı bu zamanda ve çok karışmış ve haram ve helal fark edilmeyecek bir tarza gelmiş ve şüpheli mal hükmünde ve manen müşterek olan erzağı umumiye'den helal olmak için miktar-ı zaruret derecesine kanaat ediyorum diye bu mecburi belaya bir riyazet-i şer'iyye nazarıyla bakmaktır kader-i İlahiye'ye karşı şekva ile değil, rıza ile karşılamaktır. Umum kardeşlerime, hususan musibet zedelere çok selam ve selametlerine dua ediyorum. Sabri kardeşim, seni tevkil edip, selam gönderenlere, ben de seni tevkil ediyorum. Onlara birer birer selam ediyorum. Senin bu defaki mektubun gerçi geç geldi, fakat birkaç noktada beni çok memnun etti. Sabri'nin elmas ve çelik gibi metanetini, ve isabet-i fikrini gösterdi. Madem Hafız Ali ile siz Atabey yoluyla da muhabere etmeyi münasip görmüşsünüz, Atabey'de Abdullah Çavuş'un veya münasip gördüğünüz birisinin adresini bildiriniz. Abdullah Çavuş'un sizin namınıza istediği 10. Şua namındaki fihristenin ikinci cildini yazdırdık ve Hizbül Ekber-i Nuriye'yi Feyzi yazdı, yakında inşallah göndereceğiz. Sait Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Bu defa Sabri ve Hafız Ali'nin mektupları, Risale-i Nur'un fevkalade bir kerametini ve harika kuvvetini gösteriyor. Medrese-i Nuriye'nin çalışkan ve gayyur talebeleri, birkaç gün zarfında, Hafız Mehmet'in zayi olan kitaplarına mukabil, umumunun yazılmasını ve ona verilmesini taahhüd edinmelerine, bu havalideki şakirdleri fevkalade mesrur eyledi. Hafız Ali'nin tahkikatına gelenlerin, mağazalarda kağıt kalmadı. Risale-i Nur şakitleri kağıdı bitirdiler diye demeleri, ve Mehmet Zühdü'nün kitapları kendine iade edilmeleri, Risale-i Nur şakitlerini müftehirane teşci ve teşvik eden bir hadisedir. Sabri mektubunda, 2-3 senedir Risale-i Nur, telif cihetinde tevakkuf devresini geçiriyor diye hikmetini soruyor. Bunun cevabı uzundur. Hem telif, ihtiyarımız dairesinde değil, hem Risale-i Nur şakitlerinin teliften hisseleri kalmak için, Bazı अहमiyette esbab ve ârızalar mani oldu. Burada başta Asiye olarak Ulviye, Lütfiye gibi çok çalışkan hanım şakirtler, Medrese-i Nuriye'deki hemşirelerine ve selam gönderen Sabri'nin refikasına hem kardeşlerine arz-ı hürmet ve selam ve dua ederler. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz. Aziz Sıddık kardeşlerim. Kahraman Tahiri'nin ve Katip Osman'ın mektupları Hakikaten benim için bir ilaç hükmüne geçti. Yarım maddi, yarım manevi endişe hastalığına bir tilyak hükmüne geçti. Cenab-ı Hak onlardan ve sizlerden ebeden razı olsun. Evet, azm-ı sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz ehli dünyayı malûm etmiş ve ediyor. Yoksa bir tek tesettür risalesiyle 120 adamı tevkif edenleri 130 risale ile bir tek adamı tevkif edemediklerinin sebebi ihlasınız ve metanetinizdir, hükmediyor. Tahirînin Hizb-ül Ekber ve Birdül Azam'ı tabi için İstanbul'a gitmesini, bütün ruhumuzla onu tebrik ve muvaffakiyetine dua ediyoruz. İstanbul'da, Şefik'ten başka Risale-i Nur'la ciddi alakadarlar çoktur. Fakat adreslerini bilmiyorum. Yalnız Barlalı Hacı Bekir ve İnebolulu icra dairesinde bulunan Hafız Emin ve Güranlı Mehmet Efendi'yi de Şefik vasıtasıyla bulabilir. İstanbul dostları münasebetiyle, meşhur bir vaiz benim ile görüşmek için gelmiş, görüşemeden gitmiş. Bir zâta yazılan bir mektubun sureti size gönderiliyor. Belki, oradaki bazı adamlar, bu adam gibi o hitaba muhtaçtırlar. İstanbul'a uğrayan Risale-i Nur şakirdleri, senin gayret ve ciddiyetini ve tesirli vaazını bize haber verdiler. Senin gibi metin ve hâlis bir zâtı, Risale-i Nur dairesinde görmek arzu ediyorlar. Ben de onlar gibi cidden seni Risale-i Nur dairesinde görmek istiyorum. Bilirsin ki iki elif ayrı ayrı olsa iki kıymeti var. Bir çizgi üstünde omuz omuza verse 11 kıymet aldığı gibi senin tesirli nasihatınla ihzar ettiğin hizmet-i imaniye tek başıyla kalsa şimdiki tehacumatı müttehideye karşı dayanması çok müşkil. Eğer Risale-i Nur'un hizmetine iltihak etse o iki elif gibi 11 belki 111 kıymetinde ve kuvvetinde olacak ve karşıdaki ittifak etmiş dalaletlere karşı dayanacak bu zaman ehl-i için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil zaman cemaat zamanıdır cemaatten çıkan bir şahsı manevi hükmeder ve dayanabilir büyük bir havuza sahip olmak için bir buz parçası hükmündeki enaniyet ve şahsiyetini o havuza atmaktır ve eritmek gerektir yoksa o buz parçası erir zayi olur O havuzdan da istifade edilmez. Hem mucibi taaccüb hem medarı teessüftür ki, ehli hak ve hakikat ittifaktaki fevkalade kuvveti ihtilaf ile zayi ettikleri halde, ehli nifak ve ehli dalalet meşreplerinin zıt olduğu halde ittifaktaki ehemmiyetli kuvveti elde etmek için ittifak ediyorlar. Yüzde on iken 90 ehli hakikatı mağlup ediyorlar. Aziz Sıddık kardeşlerim, Bu dakikada Hüsrev, Rüştü, Refet, Isparta'nın Hafız Ali'si askerlikten ne vakit geleceklerini merak ediyorum. Hususan Hüsrev'in kalemi ne vakit Risale-i Nur'un fatihane intişarına kavuşacak diye bilmek istiyorum. Onlara da selamımı tebliğ ediniz. Şimdi bundan 10 dakika evvel cesurca fakat kalemsiz iki adam Risale-i Nur dairesine biri birisini getirdi. Onlara dedim ki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 Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyetsiz şeyler için fedakarlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kutsî hizmetinde ve cihana değer uhrevi neticelerine mukabil merdane ve fedakârane cesaret ve metanet gösterip sadakatınızı muhafaza edersiniz dedim. Onlar da tam kabul ettiler. Aziz Sıddık kardeşlerim ve Hizmeti Kur'aniye'de kuvvetli arkadaşlarım, Bu defa kahraman Tahiri umumunuz namına gördüm ve onda bir Lütfi, bir Hafız Ali, bir Hüsrev ve bir Sait fakat genç Sait müşahede ettim. Cenabı Hakk'a çok şükrettim. Bu defa onun kokusunu alıp o daha gelmeden benim yanıma gelen komiser ve tahcir adamları münasebetiyle benden talebeler tarafından sual edilen bir mesele belki size de bir faydası var diye gönderildi daimi hizmetinde bulunan Risale-i Nur Şakirtleri tarafından edilen bir suale cevaptır. Sual, bu kadar zamandır hizmetinizde bulunuyoruz, dünyaya, hayat-ı ve siyasete dair bir alakanızı, merakınızı görmedik. Daima iman ve ahiret dersinden başka bir meşgalenizi görmüyoruz. Öyle anlamışız ki, bu on sekiz senedir vaziyetiniz böyleymiş. Nedendir ki, Isparta'da hiçbir şey yokken, memleketi heyecana getirip, sizi mahkemeye verdiler. Ve yüz arkadaşınızı, dört ay mahkeme tahkikatı neticesinde, dünya ile, siyaset ile alakaya dair hiçbir şey bulamadılar. Yalnız kendilerini ve mahkemelerini ebedi mahcup edecek bir bahane buldular. Ve yüzden, yalnız beş on adama, beş altı ay ceza verdiler. Hem burada altı seneden ziyade, karakolun nezareti, ve nazarı altında oturduğun odanın pencereleriyle daima senin her vaziyetin karakolca görüldüğü halde, bundan iki üç ay evvele kadar her vakit gizli ve aşikare seni tarasut kaç defa taharrî etmeleri, dostları senden kaçırmak için tahkikatlarla sana en mühim ve karışık bir siyasetçi gibi bakmaları nedendir? Biz bundan hem müteessir hem mütehayyiriz. Ancak iki üç aydır yanınıza serbest gelebiliyoruz. Evvelde korkarak gizli gelebilirdik. Bu meseleyi bize izah et. El cevap: ben de sizin gibi belki sizden çok ziyade bu vaziyetten hem hayret hem taaccüb ediyordum. Bu sualinizin izahlı cevabı yeci lema olan mahkemeye karşı müdafaat leması ile 16cı mektup risalesidir. Şimdilik kısaca bir iki esas beyan ediyorum. Birincisi, asayşi temin ve idare memurları İnzibat polisleri ve komiserleri bize ve mesleğimize karşı değil tebehhümkerane taarruz ve evhama düşmek belki himayetkerane teşvik ve teşcih etmek vazifelerinin muktezasıdır. Çünkü onların vazifelerinin temel taşı hürmet, merhamet, helal haramı bilmekle itaat düsturu ile hayatı ictimaiye emniyet dairesinde ceryan edebilir. Risale-i Nuh hayatı ictimaiye baktığı vakit bu esasları temin ediyor. Neticesi de bil fiil görülmüş. Risale-i Nur'un en mühim merkezi Isparta ve Kastamonu olduğundan, sair memlekete nispeten zabıta memurları insafla dikkat etseler, Risale-i Nur'un onlara parlak yardımını görecekler. Hem talebelerinde bu kadar kesret ve kuvvet ve hak ellerinde bulunduğu halde, asayişe hiçbir zararı dokunmadığını ve talebelerden bin adam, on adam kadar hayat-ı zarar vermediklerini, kalbi bozuk olmayan görür. Bu meselenin sırrı hikmeti budur ki âlem insaniyette ve islamiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayattır. İçlerinde en muazzamı iman hakikatları olduğundan bu hakikat-ı imaniyeyi Kur'aniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tabi ve alet edilmemek ve elmas gibi o Kur'an'ın hakikatları dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında cam parçalarına indirmemek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 Ne sual ve ne de merak etmek, ve ne de anlamak ve ne de medarı sohbet etmediğimi, hatta şimdi sulh olmuş mu, harp bitmiş mi, İngiliz ve Almandan başka kimler harp ediyor bilmediğimi biliyorsunuz. Hem herkesi geveze ve sersemeden ve üç seneden beri odamdan işitilen radyoyu iki defadan başka ne dinlediğimi ve ne de sorduğumu benimle beraber olan sizler biliyorsunuz. Bu derece bu vaziyetlere karşı alakasız ve lakayt bir adamın, takip ettiği mesleğe taarruz eden ve evhama düşüp tarassutla sıkıntı veren, ne derece insaftan uzak düştüğünü en insafsızla tasdik eder. İkinci esas Ey kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki, bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan-ı şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz.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 Ben de onun bir şakirdi olmak haysiyetiyle, ona karşı tasdikkarane teslimi ve irtibatı şakirhane kabul ediyorum. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten ve şan-ı şeref namı altındaki riyakarlıktan kaçmayı, düstur hareket iddiaz eden adamlara karşı, ehli hükümetin, ehli idare ve zabutanın evhama düşmeleri, ne kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu divaneler de anlar. Said Nursi